Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, günün ve Güncenin Edebiyatı'nda yeni yayın döneminde ilk konuğumuz Hikmet Hükümenoğlu. Hoş geldiniz Hikmet. Hikmet iki, iki program yapacağız. Bu ilk programımız. Bu programda daha çok e, Hikmet'in Edebiyatı'nın e, belli başlı özelliklerini konuşup... E, ...ikinci programda da e, Körbur'un'a, son romanına... E, geçmeyi planlıyoruz. E, Hikmet Hükümen oldu e, uzun yıllardır. E, şimdilik sadece roman türünde eserler verdi. Kar kuyusu, Küçük Yalanlar kitabı, 47 numaralı kamera 04 ya da sadece 4. Bunu bazıları 04 diye okuyor. Ben 4 diye okuyorum nedense. Benim de kafam karışıyor sürekli. Ben ya 0400 <gülüyor> diyorum ama tabii evet, doğrusu 4. Evet, o da üçüncü bir okuma şekli. 0400 ve en son e, ...bu yıl Ağustos ayında Körburun e, adlı romanı yayınlandı. Ama benim e, öğrencilerden aldığım bir duyuma göre galiba hikaye de <gülüyor> varmış yakın zamanda. Var <gülüyor> yakın zamanda hikaye ama zaten Körburun konuşacağımız zaman belki bu konuya girmek hı. daha doğru olur ama... ...Körburun da aslında bir hikaye projesinden ortaya çıktı... Hı hı. Hı -hı. Ee, ...var her zaman için... ...içimde öyle bir hikaye... Ee, Hı -hı. ...bir seri hikaye yazmak ve belki... ...mümkün olursa onları bir kitapta toplamak... Hı -hı. ...fikri... ...Körbur'un zamanını beceremedim... ...şimdi gerçekten onu hedefliyorum... ...şimdi biraz... ...şeyle başlamak istiyorum ben... ...belki... ...biraz sondan başlamak istiyorum ama... ...bu senin... ...bütün romanlarında ortak bir şey var... ...ona belki bir izlek mi demek lazım... ...ya da romanın... Kimi zaman temel çatısı gibi görünen bir işte Beyoğlu'nda kaybolan kahramanlar ve orada karşılaşılan antika dükkanı ama alınmayan verilen bir şeyin bırakıldığı evet. ee, aslında bir bazen imgesel bir anlamı da olabiliyor onun. Ee, bunu ben mesela senin edebiyatında sevdiğim bir şey yani ve o kitapta e, yani her kitapta yani arka arkaya okuduğunuzda zaten görmeye başlıyorsunuz bu bir şekilde karşımıza çıkacak diye ve onunla ne zaman karşılaşacağımı Körburnu da okurken e, merak ediyordum. Ee, ...ve yine... ...çok iyi bir yerde çıktı... Gerçi ...çünkü aslında bu biraz tehlikeli de değil çok, mi? Yani... Çok çok tehlikeli bir şey... O yüzden... ...kendi kazım kuyuya düştüm... Hı hı. Ee, ...şöyle oldu o... ...ilk romanı yazarken... E, ...başta kendi kendine bir oyun oynamak için onu koydum... Hı hı. ...yazarlar bazen böyle... E, ...kendi kendilerine ufak tefek oyunlar oynuyorlar... Hı hı. E, ...bundan sonraki bütün kitaplarıma da... ...yazar yazdım... ...bütün romanlara da aynı motifi koyacağım diye... ...kendi kendime bir karar aldım... Hı hı. E, Dediğin gibi çok zor bir şey çünkü hani her romanın içine onu yerleştirmek, romanın zamanını ve mekânını uydurmak Hı -hı. gittikçe zorlaşıyor. Kendi kendime bir şeyin esprisini yapıyorum. Bilim kurgu yazacak olsam, 3000 yıldan Mars'ta geçen bir roman yazsam Asma Mescid'de bir küçük antika sahaf Hı -hı. dükkanını nasıl sokarım işin Hı -hı. içine diye şey yapacağım, Hı -hı. E, çıkmazda kalacağım. Bir şekilde koyuyorum o ne şekilde oturtacağım ve hani kitabın hakikaten kurgusunu ne şekilde yedireceğim oyunun çıtasını gitgide yükseltiyorum kendi açımdan. O bana keyif veriyor. Okurlardan da hı hı. böyle bir sadık okur kitlesi var. Hı hı. İlk kitaptan beri takip edenler. Onlar heyecanla bekliyorlar. Hı hı. Hoşuma gidiyor okurlarla böyle bir paslaşma içerisinde olmak. Mesela bu Körbur'un ilk çıktığı duyulduğunda iki üç tanesi e, sordu. Hı hı. Olacak mı aynı hı. şey diye. Ben de evet olacak merak etmeyin dedim. Hı hı. Öyle bir beklenti var. Kimseye ayağı kırıklığına uğratmak istemiyorum. O yüzden o için devam edeceğim. Bu ama bir tanıdıklık hissi de... ...yaratıyor. yaratıyor. Bu izler bırakmak... ...hani okulun evet. kendisini de... ...o bütünlük içerisinde... ...hissetmesini sağlayan bir şey gibi geliyor. Hani bu Proust'un bütün hayatı boyunca tek bir hikayeyi yazması gibi... ...her şeyin orada düğümlenmesi. Çünkü orada bir şey de oluyor. Yani biz o antikacıyla karşılaştığımızda romanda bir şey de değişiyor. Genelde romanda karakterin yüzleşme anına Hı -hı. denk geliyor. Ya hem hemen ondan önce Hı -hı. ya da hemen ondan sonra bir yüzleşme anı yaşanıyor. Bir de şöyle bir şey oldu. İlk romandan sonra zamanla her romanda böyle roman her romanın motifleri biriktikçe hı hı. o antika dükkanındaki objeler, e, karakterlerde birikmeye başladı. Mesela en son Körburun'da dörtten bir sürü ufak tefek orada nesne var. Evet. Sanki onlar da artık görevlerini tamamlamışlar ve orada depoya kaldırılmışlar gibi duruyor. Bir tane İstanbul, ben Körburun'da şeyi hatırladım. Bir İstanbul Biennial'inde ee, Yapının adını hatırlamıyorum ama bir iş vardı yani o bir genel ülkeden ülkeye taşınırken herkes kendinden bir şey bırakıyor hı hı. karşılığında bir şey alıyor yani o hani alışveriş ve e, aslında iletişimi daha evrensel ve zamansız bir boyuta taşımanın başka bir şekli ve her nesne aynı zamanda e, aldığın ve ona sahip olan kişi hakkında da bir şey söylüyor sana hı hı. biraz mesela bu kör da onu hatırladım yani bu bana tanıdıklık hissinin bir hani alış ve veriş bu bir de şey ya e, hani biraz böyle nesnelere yönelik e, daha böyle hani kapitalist ilişkilerin dışında daha tecrübenin böyle birbirine aktarılması ve o nesnelerdeki izleri ki zaten bir antikacı eski bir yer orası e, o izleri e, ...bu şekilde birleştirmek de hani mesela şey diye olabilir mi... Hani ...senin edebiyatında eğer bir anahtar varsa e, o okumalara buradan mı başlamak lazım? Şimdilik daha o oyun seviyesinde ama şöyle bir hayalim var... ...ileride hmm. e, zamanla hmm. daha fazla roman biriktikçe ve antikadaki objeler seni tarif ettiğin çok güzel bir tarif yaptın... O objeler ve herkesin getirip oraya bıraktığı Hı -hı. öyküler, Hı -hı. hikayeler, anılar biriktikçe Hı -hı. sırf o e, antika dükkanını ve antika dükkanındaki kişiyi anlatan başı Hı -hı. başına bir roman ya da bir öykü yazmayı istiyorum. Evet. Orası ama iyice bir kalabalıklaşsın önce. Hı -hı. E, oradaki şeyler biriksin, anılar biriksin. O zaman sırf onun hikayesine bir girmeyi düşünüyorum. Şimdi orayı biraz depo olarak kullanıyorum. Güzel. Ama bu biraz şey de var. Hani bu Borges'in Babil kitaplığı evet. gibi. Yani o biriktirmelerin bir süre sonra belki başka hikayeler ve başka hani bulunmuş kitaplar şeklinde evet. ortaya çıkması Orası ve ben... Bütün belki kitapları birleştiren bir şey de olur mu? Olabilir. İnşallah öyle bir yani şey olur. Öyle bir şey çıkma ümidesi, ümidiyle başladım hı. zaten bu oyuna. Daha Oyun, büyük bir evren pardon. Bütün e, benim romanlarımın evrenini belki birleştirecek tek bir çatı altında hı. toplayacak. öyle Zaten orası biraz süreel bir mekan. Hı hı. E, giriş katı gittikçe de büyüyor. İlk kitapta sadece bir katlıydı. Hı hı. Şimdi iki üç kat hı hı. ilave ettik. ettim. E, giriş katında böyle bir eski sahaf havası var orada. Herkesin gidip bıraktığı kitaplar, eski Hı -hı. romanlardan benim romanı koymadığım bölümler, Hı -hı. birikmiş kitaplar ama orası sonsuz büyük bir yer. Hı -hı. E, o sürel ortamda her şey birikiyor dediğin gibi belki bir, her şeyi kapsayan bir evren aynı alır günün birinde. Biraz bu aslında ilk kitaptan beri hani senin yine eserlerinde... ...Karburun'a gelene kadar hem de bu ortaya çıkan işte sahaf sonra antikacıya dönüşen... ...ve nesnelerle aslında bir iletişimi de beraberinde getiren bu kurgu yapısının... ...farklı bakış açılarını kullanman eserlerinde. Yani aynı olayı farklı karakterlerin gözünden anlatmayı tercih etmen... Ee, ...ve başka türlere... Hatta zaman zaman selam çakman. Bu da böyle biraz bu nesneler arasındaki alışveriş ve bu ilişkiyle birlikte düşünülebilecek bir şey mi? E, tam olarak nereden şey yapacağımı şu anda karar veremedim ama kurguyu çok önemsiyorum ben. Kitaplarda, Hı -hı. romanlarda. Kurgu benim hani kesinlikle küçümsediğim bir şey değil. Bazı yazarlar kurguya hiç önem vermezler. Kurguyu tamamen keyif için okunan romanlara... ...önemsediği bir e, faktör olarak görürler. Hı -hı. Ben kurgunun edebiyatta, iyi edebiyatta da çok çok önemli bir yer, e, yere sahip olduğunu inanıyorum. En az karakter kadar önemli bir şey. E, kurgu fakat çok kolay tek düzeyleşebilecek, çok kolay Hı -hı. Kli klişeye varabilecek, çok sıkıcı olabilecek... ...ya da çok fazla kurgunun eğer oyuncaklarıyla işli dışı başlarsan... Hı -hı. E, ...okurun gözüne batabilecek ve rahatsız edebilecek bir hale alabiliyor... Dolayısıyla kurguyla bir e, sürekli benim bir e, çatışmam demeyeyim ama bir karşılıklı bir oyunum var. Yani bir şekilde kurguyu ben hı hı. E, kontrol edebilecek çeşitli şeyler dinliyorum. Senin saydığın şeyler var. Mesela türler arasında hı hı. gidip gelmeler. Bakış açısını sürekli değiştirmek. Hı hı. Hani hem kurguyu sıkıcı olmaktan çıkarmak istiyorum. Hem de çok fazla kurguyu böyle ön plana çıkarıp e, klasik roman evrenindeki o... Hı -hı. kalıpsal kurguları kullanmak istemediğim için böyle Hı -hı. bir arayış içerisindeyim o arayışın içerisinde de sanırım oyunlar ilgimi çekiyor. Hı -hı. Evet şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bir öre vereyim istersen. Tabii ki. Ee, senin eserlerinde müzik önemli. Ayrıca kendi hayatında da müzik önemli. <gülüyor> ee, ne çalalım bugün ne istersin? Ee, dört için bir e, şarkı listesi oluşturmuştuk. Dört çok fazla müziklere ağırlık veren bir e, romandı. O romanın da bir şarkı listesi vardı. Belki oradan bir şey çalabiliriz. E, David Bowie'den bir şey çalalım. Hem onu da anmış olalım. Hı hı. David Bowie'den I'm Dranged. How on. I start to believe If I were to bleed In the sky the man changes, then it's built by A cruise beyond Cruise me, babe A plunderly beyond, beyond, beyond It's the Bağ Tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Hikmet o Hükümenoğlu. E, Hikmet Hükümenoğlu'yla programımızın e, ilk bölümünde onun edebiyatının belli başta özelliklerini konuşmaya başladık ve daha çok bütün eserlerinde e, görünür olan e, ve roman kahramanlarının bir şekilde, aslında bir kahramanın e, karşılaştığı işte önce sahaf sonra antikacı ve bunun romanlardaki Yerini, yerini konuşmaya başlamıştık. Şimdi istersen biraz buradan devam edelim. İşte farklı bakış açılarından işte başka türlere selam göndermekten bahsettik. Sen işte kurguyu önemsediğini söyledin. Ve klasik romanın ya da klasik anlatı formlarını zorlamaktan hoşlandığını da söyledin. Şimdi bu zorlama hikayesinde biraz şey de var mı? Bu bir illüzyon yaratmak. Hani klasikmiş gibi gösterip eserleri aslında klasik olmayan bir ye dönüştürmek hani böyle senin aslında bu antikacı ya da işte o sahaf da sanki bu illüzyonu yaratmakta biraz ortaya çıktığında hani şey diyor okura e, hani hep şey tartışılır ya sanat ya da edebiyat bir yadırgatma meselesini Yabancılaştırma. yabancılaştırmayı ortadan kaldırmalıdır. Hani o antikacı ortaya çıktığında ve bizzat bir edebi eserinin ortaya çıktığında belki de bize hani şey mi demek istiyor? Kimi okur için bu bir ilizyon ya da kimi okur için hayır bu gerçek. Ee, öyle bir niyetim vardı açıkçası Körburn yazarken şöyle. Hı hı. Her romanda farklı bir tür deniyorum. Ee, ilk roman kar kuyusu, oldukça klasik böyle bir hı hı. E, psikolojik gerilim kalıpları içerisindeydi. En son mesela bundan önce yazdığım dört böyle daha fantastik yöyler içeren ve bunu hiçbir şekilde saklamayan gayet kurguya yakın bir romandı. Hı hı. Bunda da e, anlatı, ya, hikaye anlatma üzerinden yola çıktığım için yani benim için en önemli şey çok fazla hikaye anlatmak tutkusuyla Hı hı. Aynı anda bir sürü insanın hikayesini anlatabilmek üzerine hı hı. bir kurgu yaratmaktı. Hı hı. O kurgu da e, ilk yola çıktığımda tamamen klasik roman kalıpları içerisinde yapmayı niyetlendim bunu. Hı hı. Hiçbir oyundan ve şeyden etkilenmeden yani kurguyu e, kurgu olduğunu okura hissettirecek hiçbir e, düzenek kurmadan en klasik haliyle roman yazma hı hı. arzusuyla yola çıktım. Fakat bir noktadan sonra o... O klasiklik beni kendi kendime yabancılaştırıyor. Hı hı. Okurun da bir şekilde o yabancılaşma hı hı. hissini e, yoğunlukla hissedeceğini düşündüğüm için bir noktada o illüzyonu yarat yani o hı hı. bu bir illüzyon siz bir roman okuyorsunuz. Hı hı. Benim daha önce okuduk ya, okudu, ya benim daha önce yazdığım romanlarda da aynı hı hı. oyunlar vardı aynı illüzyonlar vardı bu bir romandır. Hı hı. E, hissiyatını yaratmak için özellikle işe yarıyor o. ...başta hı hı. kurguladığım oyun. Yani bu aslında mesafe fikri. Mesafe koymak. Hani Biz bir eser okuduğumuzda kendimizden geçmeyelim... ...tam tersine... ...hani o eserle aramızdaki mesafe... ...hani onun bir eser... ...bizimse onun içinde olmadığımız... E, ...hikayesinin... Hep e, hatırlatılması Hatırlatma. ve tam da unuttuğumuz anda o antikacının ortaya çıkması. Başka ufak tefek e, metotlar da var o hatırlatmayı Hı -hı. yapmak için. Mesela bütün hikayeler, bütün soru işaretleri tamamen çözülmüyor. Hı -hı. E, normalde klasik roman kalıpları içerisinde kafamızda hiçbir soru işareti kalmadan romanı bitirmek isteriz. Hı -hı. Roman bittiğinde bütün soru, e, gizemli her şey açıklanmış olsun, bütün düğümler çözülsün. Her şey böyle yap parçaları gibi yerlerine yerine otursun isteriz ama e, gerçek hayatta öyle değil. Hı hı. E, romanda da öyle değil. Hı hı. Her ne kadar okur bir katarsis hissi yaşıyorsa da yani çoğu kafasındaki e, gerilim çözüme ulaş, ulaşıyorsa da ufak tefek soru işaretleri kalmaya devam ediyor. Hı hı. E, bu da okura tabii bir mesafe katıyor, bir yabancılaşma hissi yaratıyor. Bir de bu Körbur'un ana teması bir kişinin kendi kendine yüzleşmesi ise eğer ya da toplumun kendi kendisiyle yüzleşmesi ise... E, o çok fazla insanı kendini romana kaptırıp o romanın içinde kaybolup kendini roman karakterlerinden birinin yerine koyup ondan sonra roman bittikten sonra oh ne güzel bir romandı deyip köşeye kaldırıp devam etmesi çok istediğim bir şey değil. Hı -hı. Mümkün olduğu kadar o yabancılaşma içerisinde ben ne Hı -hı. okudum şimdi Hı -hı. ya da bu kitapta ne oldu diye bir Hı -hı. soru sorması ya da kafasına en azından bir, bir merak uyandıran Hı -hı. bir soru işareti kalması benim tercih ettiğim bir şey. Biraz belki bu şeyleri de hani bu hem türler hem de bu işte yabancılaşma ve hani mesafe meselesinde şeyler de etkili olabilir mi? İşte bu Küçük Yalanlar kitabında 1930'ları anlatıyorsun ve orada radyo piyeseleri dinlemekten hoşlanan bir kadın var. İşte Rezan. Diğer taraftan böyle e, neredeyse sanırım e, belki dört hariç kitapların hepsinde böyle renkli mecmualar okumaktan hoşlanan kadınlar var. Yani renkli mecmualar ama. Aslında bütün bunlar hani bu konuştuğumuz işte okurla mesafe, sanat eserine bakmak, farklı bakış açılarını yaratmak... E, ...yani hem radyo piyesi hem de şey düşündüğünde, yani renkli mecmuaların orada yer aldığında... Bunları mesela kurguluyor musun yoksa hani bir şeyi kurguladığında farkında olmadan diğer unsurlar da beraberinde mi geliyor? Sanırım ikincisi daha çok oluyor. Hı -hı. Yani baştan kurgulamıyorum bir takım unsurlar beraberinde geliyor ama daha Hı -hı. sonra roman bittikten yani romanın kaba ilk müsveddesi bittikten sonra üzerinden geçerken ...zaten ben yazar olarak... ...hani bir kafamda tema belirleyip... ...bu tema üzerine bir roman yazacağım diye... ...masanın başına geçen insanlardan değilim. Hı hı. İlk müsvedde ortaya çıktıktan sonra... ...üzerinden geçip bu romanda aslında neymiş tema... Hı hı. ...ne gibi e, şeyler... ...aynı noktaya işaret ediyor... ...onun hı hı. farkına varıp... ...onun altını çizmeye başlıyorum... ...ikinci, üçüncü, dördüncü üzerinden hı hı. geçişlerde. Yani tema en başında ortaya çıkmıyor... ...ben temayı roman içinde keşfediyorum. Hı hı. E, senin dediğin unsurlar işin içine giriyor... ...ve o... E, Şans eseri oldu ama e, farkındayım onun olduğunun özellikle karakterlerin bu radyo piyasaları, dergiler vesaire gibi hı hı. E, öykü diyeyim onlarda. da onlar da çünkü aslında birer öykü anlatıyor bize. Radyo piyasaları da bir öykü anlatıyor, dergiler de bir öykü kurguluyor, bir öykü anlatıyor. O öykülerin içerisinde kaybolması ve onların gerçek olduğuna inandırması kendi kendine. Hı hı. Sanırım benim bütün romanlarımda çok başında farkına varmasam bile tekrar ettiğim bir tema. Yani o edebi araçlar aslında bir silsile halinde birbirlerini doğuruyorlar. Doğuruyorlar bir ve e, okurlar, izleyiciler, dinleyiciler de kendilerini o şeyin Hı -hı. içerisinde kaybediyorlar. Hı -hı. O gerçeklik çok fazla kendilerini kaptırıyorlar. Biraz, Keza, pardon. pardon. Keza tarih algımız da böyle. Tabii, doğru. Biraz istersen e, şey son olarak bu aslında belki de konuştuğumuz her şeyin bir nevi... E, Başka bir kurguda mesele haline aldığı bir de eserin var 47 numaralı kamera orada bir romancı Hikmet Bey de var aslında evet. ya da romancı olduğunu zanneden bir Hikmet Bey <gülüyor> aslında birbirine <gülüyor> karışmış. Çok çok başarılı bir romancı o Yerci'nin ve Türkiye'nin ve <gülüyor> hatta en iyi romancısı olduğunu inanıyor. Biraz böyle bu kitapla hani kendi ben mesela kendi adıma şey düşündüm tabii biraz seni de tanıdığım için. Hani bu kitabın seni çok eğlendirdiğini 47 numaralı Kesinlikle. kamerayı ve hani bütün bu konuştuğumuz şeyleri böyle bir yazarın böyle arkasına saklanıp onun içinden konuşmanın böyle biraz bir bununla alay etmenin. Hatta böyle bir dalga geçmenin yani işte bu kadar büyük büyük şeyler ama hani biraz önce bahsettiğimiz gibi tarih, işte mecmualar, araştırmalar nedir gibi bir şeye de gelen böyle. Kesinlikle öyle. O, o en çok kendimi rahat bıraktığım ve en çok kendime oyun oynama imkanı yarattığım artık hiçbir şekilde ki saklamadan oyun oynadığımı hı hı. ve alay ettiğimi ve dalga geçtiğimi. Hı hı. alay ettiğim daha geçtim yanlış anlaşılmasın edebiyatta kendi kendimle daha geçiyorum başta ee, ve kendimi ne kadar önemsemediğimi hı hı. kendimi hatırlatmak için belki de bir egzersiz bu evet bir egzersiz gibi Evet. evet. Yani sonuçta ben o, o hı hı. dönemde üçüncü romanım bitmişti üçüncü romanım da o hı hı. iki tane roman yazdım üçüncü romanımı yazıyorum ama yani sonuçta o kadar da önemli bir insan değilim kendimi önemli görmeye başlarsam kendi kendimi omuzlarından tutup sirtmem lazım, hikmet kendine gel demem lazım der gibi bir egzersiz o. Ama tabii bir yandan da sanırım 80'lerden 90'lardan sonra yazmaya başlayan tüm yazarların hayatının bir döneminde böyle bir postmodern deneme, bir evet. egzersiz, bir oyun oynama arzusu var. ...onu bir şekilde bir bünyemizden çıkarıp atmamız gerekiyor bir kere yazarak en azından. Evet bu güzel bir şey ama yani bir yazı, her yazarın ben kendine bunu yapabildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Bazı yazarların belki de tarzına çok ters geldiği için bunu sadece Hı -hı. okumaktan hoşlanıyorlardır. Hani gerçekten Hı -hı. yazıya dökmüyorlardır ama benim zaten genel olarak yazma tarzıma çok yakın bir Hı -hı. tür olduğu için... Hı -hı. E, ...çekinmeden, keyif olarak yaptım onu. Hı -hı. Evet, maalesef ilk programımızın sonuna geldik. Ee, biz e, programımızın sonunda yazarımızın e, okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Sen neyle veda etmek istersin? Ben bu de Körbur'un'dan bir bölüm okuyayım o zaman. Körbur'un'un üçüncü bölümünden bir pasaj okuyacağım. 1960 yılında geçiyor. Bölümün adı İmparator. Hı hı. Limon sarısı bisiklet tarihinin sahip olduğu tek değerli şeydi. Ne kör ne de koca İstanbul'da bir eşi vardı bu tuhaf aracın. Dayısının iki sene önce şehirdeki hurdacılardan birinde gördüğü, sıkı bir pazarlıktan sonra 5 liraya satın aldığı ve tekerlerinden biri paramparça olduğu için sırtında taşıyarak adaya getirdiği Alman yapımı eski bir bisiklet iskeletini oluşturuyordu. Dayısı Hayri'nin eline 10 lira sıkıştırmış, a bakalım bunu adam et, iş görecek bir bisikletin olsun.'' demişti. ''Macit abin sana yardım eder.'' Hayri haftalarca okul çıkışı çarşıdaki nabur dükkanına gidip Macis, Macit Usta ile birlikte çalışmıştı. Önce eski bisikletin paslarını kazıyıp temizlemişlerdi. Macit Usta başka parçalar bulup getirmiş, Hayri'nin 10 lirası bitince gerekli malzemenin parasını kendi cebinden ödemişti. Daha sonra büyükçe bir el arabasını söküp ona da büyük tekerler takmışlar, iki yana dönen bir mafsal sistemiyle bisikletin kıçına iliştirmişlerdi. El fenerinden bozma iki far, dikiz aynası, korna... Ve yağmurlu havalarda arkadaki arabanın üstünü kapatacak yağlı muşamba ile işi bitirmişlerdi. En sonunda da limon sarısına boyamışlardı. Hayri bu tuhaf görünümlü bisikletle dayısının deposundan müşterilere mal taşırdı. Normalde adada yük taşınması gerektiğinde ya el arabaları kullanılır ya da İstanbul'dan günübirlikçe hamallar tutulurdu. Onlar da yol uzun diye çok para isterdi. Dayısının dediğine göre bir ara eşeklerin çektiği arabalar denenmiş... Ama tıpkı atlar gibi eşekler de Körburn'un da havasına alışamamış, hemencecik hastalanıp ölmüşlerdi. Dolayısıyla Hayren'in bisikleti hem eşsizdi hem de Körburn'de çok işe yarıyordu.